bu son a Şfizulu Muhammed san A tabi bikulu Muhammed <Gülüyor> güzeller güzeli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 ve kemali seyredebilmek, karanlıkların içerisindeyken, bataklığın ortasındayken, bir çiçek gibi olabilmek. Çiçekler, kapkara bir çamurun içinden çıkarlar. Ama her zaman tertemizdirler ve mis gibi kopar, kokarlar. Bir çiçek olabilmek. Bataklığın zirvesinden, bir gül olarak çıkabilmek, sonra gül bahçesini bulabilmek, güllerle haşır neşir olabilmek, sonra, sonra aşkı hissedip aşkı yaşayabilmek. Bu tarif, bu tarif, bu tarif anlatıyor aslında kendini değil mi? Ruhumuzun delinliklerindeki, yalnızlık duygusunu Allah ile giderebilmek nereye kaçayım nereye gideyim sorusunu her an ve her dem vücudumuzun bütün hücrelerinde Allah'a deyip hissedebilmek maddi imkanların zirvesinde olsak bile bazen maddi olanakların zirvesinde olsak da bazen ruhumuzun derinliklerinden gelen o boşluğun sedası O boşluğun nidasını doldurabilmek Öyle biri vardı Zamanımızda da olduğu gibi ilerideki zamanlarda da olacağı gibi Çünkü her gelecek Geçmişte sergilenen sahnenin bir tekrarıdır Ortam farklıdır Kişiler farklıdır Zaman da farklıdır ama ceryan eden olay aynen, aynen aynıdır. Öyle bir aşk meclisine yine gidelim ki sizi değerli sevgili dinleyiciler. Şu anda hissettiğimiz bütün sıkıntılarımız için bize bir derttaş olsun. Ruhumuzun derinliklerinde hissettiğimiz her sorumuza hayatıyla cevap sunsun. Haydi sizinle bir aşk yerini paylaşalım yine bugün şu anda. Ticaretle uğraşıyordu. O yüzden çok zengindi. Bulunduğu ortamın en zenginlerindendi. Ama cemiyet insanıydı. Zarifti. Gerçekten arayanlar. Bulmak için hakikati, bulmak için nuru aydınlığı arayanlar. Aradıkları her zerre ve her demde bir iplik gibi inceliyorlardı, inceliyorlardı, incecik oluyorlardı. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve itibarı da vardı. Görünüşte herkes, herkes ona imrenirdi, ona imrenmek ile bakardı. Ama onun iç alemindeki bekleyişten, iç alemindeki arayıştan bir haber diler. Ama bir dostu vardı ki, bir arkadaşı vardı ki, o her zaman iç alemine vakıfmış gibi sıkıntılarını açardı. Sırtından yük alırdı sanki. Ne güzel arkadaştı o. Birçok arkadaş vardı çevresinde ama o bir başkaydı. ''Evet, o dost Hazreti Ebu Bekir'di.'' Ne zaman sıkılsa bunalsa, giderdi, onunla görüşürdü. Derttaşım, Ebu Bekir, gel derdi, konuşurdu. Yürekleri birmiş, ikisi de aynı şeyi bekliyorlarmış ki, derttaş olmuşlardı. Birisiyle derttaş olabilmeniz için, Herkesle arkadaş olabilirsiniz ama Herkesle dost olamazsınız Yüreği aynı yöne çevrili olan insanlarla dostluk kurabilirsiniz Herkesle arkadaş olabilirsiniz Ama gönül yüzü Ancak sizinle aynı yere bakan insanlarla dost olabilirsiniz Aynı yere bakıyorlarmış ki Herkes arkadaşıydı da Ebu Bekir dostuydu onun. Ona karşı içten bir sevgi duyar. İş hususunda görüşüp konuşurdu her zaman. O da Hz. Ebu Bekir gibi cahiliyet devrinin kötülüklerinden uzak durmaya gayret ederdi. Çünkü biliyordu ki karanlıktan çıkmak için gayret edene bir el elbet bir gün uzanır diyordu. Çukurdan çıkmak isteyene elbet bir gün bir el uzanır diyordu. Çukurdayım ya, Atarsam batayım, daha da bir batayım. Hayır hayır. Bataklığın ortasındaydılar. Küfrün, şirkin, zinanın, zulmün, isyanın. Zirvelere ulaştı bir ortamda. Çiçektiler, çiçek olabilmişlerdi, çamurların içinden çıkan gül misali. Koruyorlardı kendilerini, uyduk hazır olan topluma deyip de dalmadılar aynı küfre, aynı isyana arıyorlardı. Ve arayanlar elbet bir gün bulacaklar. neden sonra aralan geçen bir zamandan sonra Hazreti Ebubekir Müslüman olduktan sonra ondaki farklılığı hissedecek de Osman da Hazreti Ebubekir o anda duyurmamıştı. Ruhunun derinliklerinde hissettiğini Hazreti Ebubekir'le paylaşmak istemişti. Sonra bir keresine çağrı verdi gördüğü bir rüyadan. Sonra Hazreti Ebu Bekri iç haliinde yaşadıklarının rüyasına yansımasını paylaştıktan sonra onunla ey Osman dedi sen akıllı bir kimsesin hiç görmez ve işitmez ve bir şeye fayda ve zarar vermez olan birkaç taşı ilahla kabul edebilir misin Fayda ve zarar vermeyen birkaç taş ilahla layık olabilir mi e, Ebu Bekir doğru söylüyorsun diyordu Hz. Bekir ondan sonra anlatacaktı İslam ona Efendimiz'i anlatacaktı ki zaten Efendimiz'i tanımayan yoktu o anda, o demde dürüstlüğüyle, eminliğiyle, doğruluğuyla tanımayan yoktu zaten. Aslında i̇şte bu bir anlatacaktı. Ey Osman, yıllardır aradığımız şey, işte bak... Çukurdan yıllardır feryat ediyorduk. Yok mu elimizi çıkaracak? Yok mu el uzatıp bizi bu çukurdan çıkaracak diye feryat ediyorduk. İşte Allah o eli gönderdi. O el Hazreti Muhammed. Ey Osman. Yeri güyü ve bu ikisi arasında bulunan her şey yaratan Allah'a iman ettim ben. Gel. Gel dostum. ...kardeşim gel sen de iman et. Çevrende... ...kendi elleriyle oydukları taşlara tapan... ...kendi elleriyle çakıp... ...şekiller soktukları tahtalarlara tapan... ...kendi elleriyle çizdikleri resimlere tapan... ...şu milletten yüz çevir. Ve haydi... ...haydi Osman... ...haydi Osman... ...bak... ...bak el uzatıldı bize... Ben tuttum o elden ve şimdi bütün sorularımın cevabını buldum. Sen de gel Osman, gel Osman. Ey Osmanlar, haydi gelin. Osman zaten arıyordu. Hazreti Osman... Zaten sorguluyordu kainat inatı her dem. O da biliyordu putlara tapılamayacağını. O da biliyordu hiçbir evin ustasız olmayacağını, hiçbir resimin ressamsız olmayacağını biliyordu. <Gülüyor> en vahşi hayvanların bile yavrularına karşı şefkat ve merhametini veren gücün sahibini arıyordu. Mutlaka bir güç vardı en vahşi hayvanların bile yavrularına birbirlerine şefkatle davranmasının hissini veren, ben doğar doğmaz, anne ve baba adı altında bana hizmet ve bakıcılık yapan, iki kişi görevlendiren, hem de ücretsiz olarak görevlendiren, bir güç ve kudret vardı elbet. Bana güzel simayı veren, görmek için gözler, işitmek için kulaklar veren, hissetmek için gönül veren ve en önemlisi, can hediye eden bir güç Elbette vardı. Elbette etkisiz bir tepki olmazdı. Elbette bir kalem vardı ki yazılmış bir metin vardı. Elbette, elbette bir marangoz vardı ki, elbette bir marangoz vardı ki eserleri vardı. Ey bu Bekir, ne yapmalıyım? Sen bana bunları anlatırken sanki yıllardan beri Sanki milyarlarca yıllardan beri bir şey bekliyorum da, sanki yüzyıllarca bekliyordum susuz da, bir anda sanki sen bana suyu gösterdin bu Bekir. Sanki suyu görür gibiyim. Lütfen bunun bana serap olmadığını söyle. Ve haydi beni götür. Götür lütfen. Lütfen götür. Hazreti Osman gidecekti Hazreti Ebu Bekir'le beraber. Attığı her adım yüreğinde bir yankı yapıyordu. Sanki Allah Resulü'ne giderken attığı her adımın aynısı yüreğinde gerçekleşiyordu sanki. Kalbinin derinliklerinden adımlarının sesini hissediyordu. Sanki ötelerin kapısı açılmış. Her adımında bir bir kapıyı daha geçiyordu, bir perdeyi daha açıyordu, bir arşı daha geçiyordu sanki. Galaksilerden galaksilere gidiyordu sanki. Ve Allah Resulü'nün huzuruna gelecekti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, mütebessüm bir şekilde, tebessüm etmiş oldu onurlu yüzünde. Vahyi hayatına yaşam geçirmenin verdiği berraklıkla, seslenecekti arayışta olan Osman'ın gönlüne. Ey Osman! Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Sen de icabet etmez misin? Ey Osman! Allah cennete davet ediyor seni. İcabet etmez misin? Ben bütün insanlara Allah'ın hidayet rehberi olarak gönderdiği elçisiyim. Seni Allah'a davet ediyorum, imana davet ediyorum, aşka davet ediyorum. Kabul etmez misin Osman? Osman zaten zor duruyordu ayakta. Osman zaten yüreğindeki ağırlığı kaldıramıyordu. Her hattı adım gönlünde yankılanmıştı ya Osman'ın. Osman duramıyordu. Osman yıkılacaktı sanki yere. Ya Resulallah! Yüzyıllardır susuz bir halde çöldeydim sanki. Sanki dünya yaratıldığından beri ben bir çöldeydim de... Suyu sundunuz bana. Suyu kabul etmez miyim? Kabul etmez miyim ya Resulallah? Ve şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resul. Osman radıyallahu anh olacaktı artık o. Karanlıkların içinden seslenen ses, artık aydınlıkta yürüyen bir aşk eri olacaktı. Ve diyecekti ya Resulallah, bundan günler önce Şam'a gidip geldiğimde, Yaşamda bazı insanların, ey uyanlar, uyanın, Ahmet Aleyhisselam Faran dağlarından zuhur etti diye nida ediyordu. uğra icabeti beni lütfeden Allah'a hamdolsun ya Resulallah. Dost ne kadar da önemli değil mi? Hazreti Osman'ın çevresinde çok arkadaş vardı da Ebu Bekir dosttu Onu beşinci iman eden arasına katıyordu Cennetle müjdenenlere bakar mısınız? Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in aracılığıyla iman edenler Ne kadar güzel bir dosttu ey Ebu Bekir Ne kadar güzel bir dosttun Ne kadar güzel bir insandın ki Kendini çıkarmıştın karanlıklardan aydınlığa. Herkesin elinden tutuyor. Ve yine götürüyordun aşk elçisi Resulullah'a. Hazreti Osman da Müslüman olduktan sonra yüreğindeki aşkı tutamıyordu elbet. İslam'ı açıklayacaktı. Müslüman olduğunu gizlemeyecekti. Aşk yürekte durduğu gibi durmaz dostlar. Aşk yüreğe bir girdim mi... Onun önünde hiçbir şey duramaz Hazret Osman da böyleydi Hazret Osman da böyleydi Aşkı taşıyamamıştı yüreğinde Uyanmış diye artık İnsanlar da uyanmalıydı Bir insan dahi cehenneme girmemeliydi Allah'ın yarattığı tüm mahlukata duyurmalıydı bu uyanışlığı Bu aydınlığı duyurmalıydı Sonbahar yaşayan insanlığı ilkbahara davet edebilmeliydi. Altı ayda karanlığı yaşayan kutuplardan sonra altı ay gündüzlük nasıl gelirse, karanlıklardaki insanlığa aydınlığı haykırmalıydı. Hem de öyle bir haykırmalıydı ki. Ama anıncası. Zenginlikleri var ya. Ey Osman biz zenginiz. Biz tanımış ve bulmuş bir ailedeyiz. Sen nasıl Müslüman olursun? Ey amca, kimse bana engel olamaz. Ben artık, artık aradıklarımı buldum. Ve bu bulduklarımı kimsen benden alamaz diyordu. Amcası, onu ip ile belinden ağaca bağlayacaktı. Yoruluncaya kadar günlerce kırbaç ile dövecekti. Baharacaktı, aç susuz bırakacaktı, yorulacak, gidecek, gelecek, dinlenecek, yine dövecekti. Günlerce sürecekti bu işkence. Her dayakta, her zulümde, Hazreti Osman amcasına tebessüm edecekti. Ey amcacığım, sana hiç kızmıyorum. Keşke sen de uyanabilsen. Keşke sen de anlayabilsen. Amcası ona kırbaç vurdukça, amcası öfkeyle, kinle, acımadan zulüm ettikçe ona, o şefkat ve merhametle bakıyordu. Çünkü amcası karanlıktaydı, görmüyordu. Osman artık aydınlığa geçmişti görüyordu. Amca, amca diyordu. Boşu boşuna kendini yoruyorsun, bana yaptığın eziyetler bir yana, kendini yoruyorsun boşu boşuna. Şurada son nefesimi verecek de olsam, o nefesle beraber dudaklarımdan dökülecek tek bir söz vardır. Nedir? diyordu o. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Amcası bakacaktı ki, bu gençlerle uğraşılmıyor. Yüreğine aşk kaplamış olan, iman ile aşk eri olmuş olan bu insanları döndürmek mümkün olmuyordu. Sonra diyecekti. Ey Osman, hadi git, git ne yapıyorsan yap diyecekti. <gülüyor> Dayakla durduramıyordu. Açlıkla durduramıyordu. E Osman sen hiçbir şey durdurmuyor. Korkarım seni öldürsem yine durmayacaksın diyordu. Amca senin için dua edeceğim. İnşallah sen de bir gün uyanırsın. İnşallah bir gün sen de uyanırsın. edebilmek. Maddi imkanların zirvesinde olurken imanı bulduktan sonra iman için her şeyi terk edebilmek. Amcası bırakıp vermişti onu. Ancak Mekke'dekiler bırakmıyorlardı. "Osman diyorlardı, sen asil bir insansın. Nasıl Müslüman olursun? Bak. Bak nasıl Müslüman olursun sen?" diyorlardı. Psikolojik baskı yapıyorlardı. Osman bundan vazgeçmeyince maddi olarak ona sıkıyorlardı. Allah Resulü Osman'ı bir ayrı severdi. Osman çünkü gerçekten İslam'dan önce zaten arayışıyla incecikti, imandan sonra ip incecik olmuştu. Hani meleklerin bile haya ettiği sahabi diyoruz ya. İslam ile ne hale gelmişler bunlar ya Rab. Sevgililer sevgilisi Efendimin buyurduğu gibi, iman ile nasıl da güzelleşmişler. Nefs Mekkesinden gönül medinesine hicret öyle bir etmişler ki, maddi imkanları bırakmışlar ama mana sultan olmuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kızı Rukiye Validemiz ile, Evlendirecekti onu. Sonra soracaktı Rukiye'ye Canım kızım Osman'la aranız nasıl? Osman'ı nasıl buldun? Ya Resulallah Siz neyseniz Osman da aynen O ya Resulallah Evet dostlar Osmanların Hazreti Osman oluşu Ömerlerin Hazreti Ömer oluşu, Halitlerin Hazreti Halit oluşu. Vesaire ismiyle saymakla bitiremeyeceğim tüm sahabilerin... eşkiyalıktan evliyalığa terfi edişleri Allah Resulüne benzeyişleriyleydi. Evet. Biz bazen bu benzeyişi surette mi algılayı verdik? Halbuki bu benzeyiş aşk benzeyişi değil miydi? gerek verdiği, gerek toplumsal olarak onun yaşadığı hayat standartını yaşamak değil miydi? Bahsederken İslam büyüklerinden, İmam-ı Azam, Şafii Malik ve Hanbelilerden bunlar nasıl büyük olmuşlardı diye sorguladığımızda sorumuzun cevabı olarak Fettebi'uni yuhbibkumullah ayetinin tecellisini görmüyor muyuz? Evet. Onlar Allah Resulüne ittiba ile büyümüşlerdi, Allah Resulüne uyumak ile güzelleşmişlerdi. Çünkü Allah onu güzel ahlakı tamamlamak için, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı kemale erdirmek için göndermişti. O yüzden o insanlığa gösterilebilecek en güzel örnekti. Bundan sebep Allah Ahzab süresinde onda sizler için güzel örnek var buyuruyordu. Güzel örnekti Uyan kurtulacaktı Osman gibi çukurda olanlar Arayışta olup Arayanlar Onun elini tutunca Hazreti Osman olacaklardı Karanlıktan aydınlığa Geçiş yıllar sonra gelen Bizlere bile bugün bu demde Elini uzattığını Görmüyor muyuz bazen Ne dersiniz Üveysel Karani gibi Yemenilerinde olsak bile bugün onun uzattığı Allah'ın onun hayat standartı ile bize ulaştırdığı o eli tutabilmek ve bir veysel olabilmek ne kadar da yakın bize aslında öyle değil mi? Osman Ken Hazreti Osman olabilmek Benliği düşünürken bizliğe geçişi yaşayabilmek. Habeşistan'ı hicret edecekti Allah için eşi hanımı ile beraber. Aşkı ailece yaşıyorlardı. Neden sonra Allah Resulü ile beraber Allah Resulü'nden sonra Medine hicret ettiği günlerde şehirde su sıkıntısı çekildiğinde Rume kuyusu isimli bir kuyu vardı da Yahudiye aitti. Yahudi de satmaz dedi insanlara sattığında da alması çok zor bir fiyat ile satardı. Atılacaktı Osman. Kuyu Yahudiden alacaktı ve tüm ümmete hediye edecekti. Osman biliyordu. Allah için verdikçe artacaktı, artmakta olan. Aslında vermeyince azalırdı. Osman bunu biliyordu. Verecekti, verdikçe artacaktı. Aşkeri Hazreti Osman. Eşinin vefatından dolayı bir bedire katılamamıştı. Allah Resulü Efendimizin, aşkeri Efendimizin bir tanecik tatlı kızı Rukiye validemizin vefatı hariç, bütün cihadlara insanları diriltmek adına, öldürmek için meydana çıkanların karşısına, diriltmek için çıkılan aşkın meydanı, cihatlara her birine katılvermişti. Allah Resulü çok seviyordu onu. Sahabiler de çok seviyordu. Allah için yarışıyordu hayırda insanlarla. Hayırda yarışıyordu. Hudeybiye anlaşmasında, Mekke'ye elçi olarak gönderilmişti. Tebük seferinde 10.000 bin kişilik İslam ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donatmıştı. Bütün malını bir insan daha dirilsin diye, insanlar kurtulsun, saadete kavuşsun diye Allah yolunda harcamıştı. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yakında meydana gelecek bazı fitnelerden bahsediyordu. Bu sırada dışarıda kendini örtmüş bir kişi gidiyordu. Aşk Efendimiz şu gördüğünüz şahıs, o fitne günü, bu şahıs o fitne günü Hidayet üzere olacaktır buyuruyorlardı. O kişi Hazreti Osman'dı. Bir Osman olabilmek o kadar aşk tablosu var ki hangisini paylaşsam mı sizinle? hangi parçasını sizinle paylaşsam diye takılıp kalıyorum. Öyle bir aşk barajı çekmişler ki zamanımıza, aradan geçen 1428 sene sonra bile onların hayatlarından alabildiğimiz mesajlar o kadar çok ki. Bir kapsama alanlarına bir girebilsek, hayatlarının aşk deryasına bir dalabilsek... Kur'an'daki ayetlerin ilk muhatabı onlardı. Allah Resulü'nün her haline vakıf olanlar onlardı. Onlar gibi bir dalabilsek aşk deryasına, Allah Resulü'nün o iman deryasına bir dala versek. İnanıyorum ve iman ediyorum ki, bugün ağlamayacak ne Filistin ne Irak, ne bir başka mekan. Aşkı sergileyebilsek bu insanlar gibi. Aşktan insanlar kaçamazlar ki. Cömertti. Haya sahibiydi. Bir insancığı daha kurtarmak adına gecelerini böler, gündüzlerini bölerdi. Zümer suresinin 9. ayetinde Yoksa o ahiret azabından korkarak, Rabbinin rahmetini umarak gecenin saatlerinde secdeye kapanır. Kıyamda durur bir halde taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahipleridir ki bunlar hakkıyla düşünür buyurmuştur. Müfessirlerin çoğu bu ayet-i kerimede bahsedilen o secdeye kapınan aşk erinin Hazreti Osman olduğunu söyleyecekti. Öyle bir hayat sergilemişlerdi ki dünya aranasında Küfrün ve zulmün cehaletin zirveleştiği o zamanlarda Öyle bir aşkı sergilemişlerdi ki Yerin göyün ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi Haklarında ayet indiriyordu Nasıl indirmesin ki? Onlar pazarlığı söz uygunsa Allah ile yapıyorlardı Çünkü onlar Allah'a veriyorlardı Çünkü her şeyin sahibi Allah'tı biliyorlardı onlar verdikçe her şeyin sahibi de onlara veriyordu. Dünyada verecekti, ahirette de sunacaktı. Bir defasında Medine'de kıtlık vardı. O sırada Hz. Osman'ın Şam'dan yüz deve yükü kervanı gelmişti. Sabi Kiram satın almak için yanına gitmişlerdi Osman'dan. Hz. Osman sizden daha iyi alıcım var. Sizden daha fazla ücret veren var ona satacağım diyordu. Eshab-ı Kiram o zamanın halifesi Hazreti Ebubekir bildiriyorlardı durumu. Üzüldüklerini anlatıyorlardı. Kıtlık zamanında böyle yapılması hele Hazreti Osman'ın yapması ondan duymasak inanmazdık diyorlardı. Hazreti Ebu Bekir acele etmeyin Osman'ı anlamakta diyordu. O Resulullah'ın damadı, vahiy katibi, vekili ve cennette onun arkadaşıdır. Siz onun sözünü yanlış anlamış olabilirsiniz. Beraber gidelim, beraber kontrol edelim. Yanına gideceklerdi. Ey Osman! Eshabın senin bir sözüne üzülmüşler. Sen, sen, daha fazla veren var diyormuşsun. Şam'dan gelen kervandaki ticaret yüklü malları satmıyor musun? Öyle mi? Evet, ey Allah Resulü'nün halifesi. Onlardan daha iyi alıcı var. Hem de bire 700 veriyor. Onlar bire 7 veriyorlar. Benim satacağım zat bire 700 misli veriyor. Şaşıracaklardı. Bu kıtlık zamanında... 1'e 700 kim verir ey Osman? Tebessüm edecekti. Ey müminlerin halifesi... Allah... Allah... Allah... 1'e 700 veriyor. Şurada gördüğünüz bütün kervandaki her şeyi... Mükafat ve karşılığını... ''Yalnızca Allah'tan bekleyerek ihtiyaç sahibi olan herkese bağışladım.'' diyordu. Hazreti Ebubekir, Bekir dostu Osman'ın alnından öpüyordu. Ne kadar güzel bir insandı. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma validemiz ile evleneceği gün düğün masrafı yapmak üzere zırhını götürüyordu Hazreti Ali. Çünkü başka bir şey yoktu. Hazreti Ali'nin bir zırhı vardı. O zırhı da Hazreti Ali'ye Efendimiz hediye etmişti. Efendimiz Ali'ye o zırhı götürüp pazarda satmasını istemişti de. Hazreti Osman pazarda onu görecekti. Hazreti Ali önce orada bir Yahudi'ye satacaktı. Yahudi zırhın çok düşük altında veriyordu. Hazreti Ali'nin ihtiyacının olduğunu anlamıştı, sıkıştırıyordu. Ama Hazreti Ali satamıyordu çünkü düğün masrafını karşılamazdı. Hazreti Osman yaklaşacaktı. ''Ey sevgili kardeşim, ey bit tanecik dostum, ey benim tatlı kardeşim Ali'm.'' ''Hayırdır, zırhını mı satıyorsun?'' ''Evet'' diyordu Hazreti Ali Hazreti Osman'a. Hazreti Osman anlayacaktı bir sıkıntısından dolayı olduğunu. ''Ne kadar satıyorsun?'' ''Ey Osman sen ne kadar verirsin?'' 400 dirhem istiyor.'' ''Normal fiyatı budur'' diyordu oradaki bir zırhçı. ''Bir aracı geliyordu, aracı oluyordu, dört yüz dirhem istiyor.'' diyordu. Hazreti Osman parayı teslim ediyordu. Hazit Ali seviniyordu. Sonra, ''Ey Ali, bu zırh benim oldu artık değil mi? Artık bu zırhı istediğim şey yapabilirim değil mi?'' ''Evet.'' diyordu, ''Ey Osman, Hazit Ali.'' Hazit Ali öyle diyordu... Artık senindir, istediğini yapabilirsin diyordu. Ey sevgili kardeşim, öyleyse ben bu zırhı sana hediye ediyorum. Onlar haykırmışlardı bir kere kainata. Seni seviyorum Allah'ım diye, sana aşığım Allah'ım diye haykırmışlardı. Onlar, onlar bulmuşlardı maksudu. Dünya, dünya onlar için o maksuda, o sevgiliye, o en büyük dosta ulaştıran araçtı, biliyorlardı. Ne var ne yoksa fedaydı. Yıllar sonra Allah rızası için iyilik yaptığı, bazı insanların Kendisini şeyde edeceğini Bilseydi Yine aynı ikramı Allah rızası için yine yapardı Yıllar sonra Onu musaharaya altına almışlardı Bazı cahiller Bazı bilgisizler Zaten Bir Müslümanın En büyük musibeti En büyük Dünyadaki cezası Cahil olmasıdır bilgisiz olmasıdır. Bir insanın başına gelebilecek en büyük bela bilgisizliktir. Bilgisiz insan kim olursa olsun zarardadır. Zarardadır ve kendisi bir zat zarardır. Böyle insanlar vardı. Hazreti Osman'ı halifeliği zamanında öldürmek ve şehit etmek maksadıyla Evinin musara altına alanlar Kırk gün musara altına almışlardı Sahabiler müdahale etmek istiyorlardı Osman izin vermiyordu Hayır diyordu hayır Siz müdahale ederseniz burada kan akar Kan akarsa Bu sefer düşmanlar Müslümanlar birbirlerini vuruyorlar diye Güven alıp buraya saldırırlar Diyordu izin vermiyorlardı Osman izin vermiyordu Allah'ım Ne büyük insan bunlar Başkalarının ocağı sönmesin diye kendi ocaklarını söndürüyorlardı. Ne büyüklerdi ya Rabbi bunlar. Başkalarının ocakları sönmesin diye kendi ocağını söndürebilmek. Bundan büyük fedakarlık olur mu? İşte hepsi mükafatını Allah'tan göreceklerinin, mükafatını Rablerinden göreceklerinin kalplerine vermiş olduğu mutlulukla. Hazreti Ali Hazreti Hasan ile Hüseyin'i ve yine Talha radıyallahu anda da kendisini kapıya nöbetçiyi tayin etmişti. Kapıda nöbetçiler vardı sürekli. İçeriye bir şey bıraktırmıyorlardı ancak ahsiler. Osman'a da bırakmıyorlardı. Yemek vermiyorlardı. Sahabiler zor dayanıyorlardı. Ve Hazret Osman... Abdullah bin Selam yanına gidecekti. Hazreti Osman... Bir gözyaşı döküyordu. Ey Osman niye gözyaşı döküyorsun? Diyecekti Abdullah bin Selam da... Ey Abdullah... Bu gece rüyamda... Şu pencereden Resulullah'ı gördüm. Ey Osman... ''Seni musahara ettiler, öyle mi?'' diye sordu. ''Evet ya Resulallah'' dedim. ''Seni susuz bıraktılar, öyle mi Osman'ım?'' dedi. ''Evet ya Resulallah dedim. Bunun üzerine bana bir bardak su verdi. İçtim. Hatta hala da soğukluğunu yüreğimde hissediyorum. ''Ey Osman'' İftarı yanımızda yap ister misin? İftarı yanımızda yapmayı ister misin ey Osman? Ben de rüyamda kabul ettim. Ey Abdullah, galiba bugün ben şehit olacağım diyordu. Ertesi gün asiler komşu duvarından aşarak gizlice, sinsice içeri gireceklerdi. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Talha, Başka bölümlerdeyken sinsice dalacaklardı. Hazreti Osman oruçluydu. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ne cahillermiş. Ne cahillermiş ki. O Kur'an okurken. Onu şeyde edeceklerdi. hanım Hazret Nail'e. Osman'ın hanımı aile bunu görünce koşacaktı. Ferhat edecekti, atılacaktı. Onun da ellerini keseceklerdi. Hazreti Osman yıkılacak yere. Kendisini şehit edenlere bakacaktı. Allah'ım bunları affet ve aralarındaki ihtilafı ...tefrikayı kaldır... ...ve birbirlerini birleştir diyecek... ...kelimeyi şehadet geçirip... ...son nefesini verecekti... ...başka ocaklar sönmesin diye... ...kendi ocağını söndüren büyük zatlar... ...selam olsun size... ...nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine ne güzel hicat etmişsiniz... ...selam olsun size... Selam olsun ey Osman. Allah'ın selamı dünyada üzerine olduğu gibi şu an dahi bizden sana ulaşsın. Rabbim inşallah nasıl ki sen sevgililer sevgilisine uyduğunda sevgili olduysan bizi de aynı yola iletsin ey Osman. Selam olsun sana. Selam olsun senin gibi olanlara. Selam olsun bulunduğu bataklıktan ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın Rahmet saçan, ümit kapısı açan elinden tutup Aşka koşanlara, aşk deryasına dalanlara Selam olsun, selam olsun, selam olsun Sizin gibi, sizin gibi Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine, hicret edenlere Duamızdasınız efendim Duanıza bizlere alın. Allah için hepinizi seviyoruz. Ne güzel de hicret etmişler ve 1400 yıl sonra bile kalbimizde hissettiğimiz soruların cevaplarını hayatlarıyla bir zat yaşayarak sunmuşlar bizlere. Dua edelim birbirimize. Her an dua edelim. Filistin, Çeçenistan, Irak, Keşmir ve dünyanın her yerinde ve hatta kapı ucumuzdaki komşumuzdan bile bazen bir haber olmamızdan yana... Dua edelim birbirimize. Saygılarımla efendim, Rabbim hepimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu yolu güzel İslam'da sabatla şereflendirsin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.